pazarlar değerli izleyenler. Umarım güzel bir gün başladı. Bugün birlikteyiz. Bu program bir sohbet programı. Ben Doğan Cicaloğlu ve program arkadaşım Polat Doğru. Yaşamın önemli gördüğümüz alanlarında bir sohbet oluşturuyoruz. Sohbetimize hoş geldiniz. Polat'cığım bugün sohbetimizin konusunu... Hocam bugün bu değerler konusuyla ilgili konuşalım istedim ben. Yani... Biz programımızda sık sık atıfta bulunuyoruz. Bu konuya arada sırada dokunuyoruz, çıkıyoruz. İşte biraz orasından biraz burasından ele alıyoruz ama hakikaten bugün tüm yönleriyle ele alalım, üstüne konuşalım. Zamanımızın yettiğince bunu biraz daha anlaşılır hale getirelim diye düşünüyorum ben. Buna yönelik bir hazırlıkta yaptık. Arkadaşlarımız çıktılar sokağa, size bu konuyla ilgili sorumlu soruları topladılar. Evet. İsterseniz bir onları izleyelim. Ondan sonra da biz de üstüne konuşmaya devam ederiz. Tamam, evet. Merhabalar Doğan Üceloğlu. Değerlerimizi nasıl seçeceğiz? Bu konuyla ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz? Ailede değerlerin yaşanmasını nasıl sağlayabiliriz Doğan Bey? Hayatımızda değerler olmasa nasıl olurdu diye sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Herkesin ortak değeri var mıdır? Ailede değerlerin yaşamasını nasıl sağlayabiliriz diye bir soru soruyorum size. Doğan Bey merhaba bir sorum olacaktı. İnsana değeri kim verir? Evet. Hocam güzel sorular. Gayet güzel sorular gerçekten. Ee, şimdi orada bir tanesi var benim özellikle hoşuma giden. Tekrar tekrar onu ben de size soracağım. Ee, bu aile ve değerler meselesini, değerleri kazanma meselesini. Ama önce neden bahsettiğimizi bir somutlayalım istiyorum hocam. Biz değerler derken neden bahsediyoruz? Evet, ee, tabi borçladaki değerlerden bahsetmiyoruz. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, bireysel değerlerden bahsediyoruz. Aha. Polat, bir insanın, e, bu çocuk ve büyük fark etmez, tamam. kadın, erkek fark etmez, hangi değil, din, ırk olursa olsun, günlük yaşamı içerisinde davranışlarını yaparken birçok seçeneklerden bir tanesini seçiyor. Evet. Ee, ...lokantaya gittiğiniz zaman diyorlar ki, ne istersiniz efendim? Doğru. Ayran mı diyorsun, su mu diyorsun, lira mı diyorsun? Ee, bir alışverişe gittiğin zaman yani, ne alıyorsun? Netice itibariyle herhangi bir karar verme, hı hı. bir seçim yapmanın altında yatan inançlar var. Hı hı. Bunların farkında olabiliriz veya olmayabiliriz. Hı hı. Ve bu inançların duygusal tonları var. Tamam. Yani bunu seçtiğim zaman daha iyi hissederim. Hı hı. Onu seçilmeme izin verilmeyip, Bana zorlarlarsa şunu seçersem kötü hissederim. Hı hı. İşte bu seçimlerimizin altında yatan, davranışlarımızın altında yatan tutumlara, inançlara değerler diyoruz. ...ve bazen son derecede farkındayız. Neden su içiyorsun kahve içme yerine diye sorabiliriz. Birisi diyebilir ki bilmem alışkanlığım galiba. Başka birisi diyebilir ki ya su daha sağlıklı benim için e, su içmeye karar verdim. Ha O zaman derim ki bu insanda bir sağlık bilinci var. Tamam. Sağlık bir değer olarak onun davranışını yönlendiriyor. Öbürünün davranışını alışkanlık. Hı hı. Ne demektir? ...kolay olan bir değer. Yani ne kolaysa onu yaparım ben. Ee, sağlıklı olmuş, olmamış. Ondan dolayı... E, ...baba niye sigara içiyorsun diyor çocuk. Ne var diyor. E, sağ kötü diyor. Alıştık bir kere bırakın. Zor diyor. Yani burada da bir değer var. Değer boşluğu yok. Fakat o da... yani ...zevkine gitme, kolay olması... ...hadisesi var. Onun için... ...davranışlarımızı... ...yönlendiren... ...temel inançlar ve tutumlar olarak ifade etmiş. Önemli bir şey söylediniz az önce. Dediniz ki değerlerle ilgili bir boşluk yok dediniz. Yani her halükarda var mı değerler hocam? Evet. Normal akıl sağlığı yerinde olan insanlardan bahsediyorum. Ee, ve bir de tabii normal sosyal ortamlarda yani seçebilme şansı olan, özgürlüğü hmm. olan ortamlardan bahsediyorum. Ondan dolayı e, her ortamda Değerler var. Değerler boşluğu yok. Şimdi tabii birçok insanın aklına geliyordur, benim de aklıma geliyor. Yani biz hep olumlu bir şeyden mi bahsediyoruz değerlerden bahsettiğimiz zaman hocam? Yani işte ben mesela dürüstlük anlıyorum, ne bileyim sağlık anlıyorum, aile, ilgi, sevgi anlıyorum falan ama e, menfaatine düşkün olmakta bir değer olamaz mı hocam? Polat biliyorsun acı bir olay olmuştu. Bir takımın taraflarını sırf formasından dolayı başka birisi öldürdü. O davranışın evet. arkasında bir seçim var. Orada da değer vardı. Ve bunu ele alıp inceleyecek olursak, hı hı. bütün iyi davranışların arkasında değerler bulabildiğimiz gibi, bizim kötü dediğimiz davranışların arkasında da değerler, değerler var. Değerler boşluğu yok. Su içeninde ...seçiminin arkasında bir değer var. Zil zirne... olan, kafayı... ...alkol alarak bulanın da... Hı hı. ...esasında, davranış arkasında... ...değerler var. Değerler boşluğu yok. Onun için... ...değerlerini kaybetmiş bir toplum... ...yanlış bir ifade. Sizin söylediğinize göre... ...değerlerini kaybetmek gibi bir ihtimal yok. Yok. Yani sadece ne değer seçtiğinin farkında olmama olabilir... veya da seçtiği değerler... ...olumlu şeyler olmayabilir diyorsunuz. Zaten... ...neyin olumlu, neyin olumsuz... ...olduğuyla ilgili bir tartışma... ...işte... ...oraya girmek var. Yani hangi değerler... ...bireye... ...o bireyin ailesine... ...o bireyin şirketine... ...o bireyin toplumuna... ...insanlığa yararlı olabilir... ...tartışması... ...hangi değerleri seçeceğimizle ilgili... ...bir bilinç oluşturmaya başlar... ...esasında bakış tarzının öyle oluşması lazım. Hocam pek bir şey sormak istiyorum bu sormak da değil yani rica ediyorum bunu ee, daha somut anlaşılması için birkaç tane değer sayar mısınız bize mesela ne anlamalıyız biz bundan ben hala böyle kafamın içerisinde e, biraz kayboluyorum bununla ilgili. Şimdi diyelim ki ee, bir küçük çocuk evet ve annesi var. İki tamam. tane de elma var. Tamam. Elmanın biri küçük, biri büyük. Tamam. Şimdi... Elmanın dilini seçip çocuğa verecek. Tamam. Veya kendisi alacak. Aha. Şimdi baktığın zaman... <gülüyor> <gülüyor> ...burada... <gülüyor> ...bir seçim yapacak kişi... <gülüyor> ee, ...büyük almayı kendisi seçtiği zaman... Aha. ...başka türlü var... ...veyahut da büyük küçükten ziyade ...elmanın biri çürük, bir tanesi... Çürük değil diyelim. Tamam. Güzel bir elma. Çürük elmayı çocuğa bıraktığı zaman bir seçim yapmış oluyor. Çürük elmayı kendisi aldığı Aha. zaman bir seçim yapmış oluyor. Şimdi bencilce davranan da bencillik değerini dile getirmiş oluyor. Ama çocuğa güzel elmayı veren de sevgi, hmm. değerganlık değerini dile getirmiş oluyor. O bakımdan değersizlik diye bir şey yok. Ee, bizim mesela bir seçimimiz oldu. Dedi ki bu konuyu konuşalım. Doğru. Bunun seçimimizin arkasında bir değer vardı. Hı hı. Neden bu konuyu seçtik? Tabii diğer bütün programlar için. Neden bu konuyu seçtik? Çünkü gözlemlerimiz vardı ki bu konuyu açıklığa kavuşturabilirsek... ...izleyenlerimizin yaşama bakış tarzında... ...daha güçlü olmalarını sağlayacağız. Böylelikle bir hizmet vermeye çalışacağız. Çünkü ikimizin amacı topluma bir hizmet vermek. Bilinci geliştirmek. Onun için... ...her an için... ...bir seçimle karşı karşıyayız. Şimdi... Tam da burası benim itiraz edesim gelen bir yer hocam. Ya. Evet. Yani her an bile isteye seçebiliyor muyuz? Zorunda kaldığımız durumlar yok mu? Yani... İşte o nedenle ben dedim ki... ...eğer seçme özgürlüğü hmm. varsa... ...yani... ...orada hakikaten... ...son derecede önemli... ...silsile halinde değerler işin içerisine giriyor. Eğer benim... ...diyelim ki... ...öyle bir ortam oldu ki... ...şimdi şöyle vereceğim... <gülüyor> Çürük elmayı karşımdakine vermek istiyorum. İyi elmayı kendime almak tamam. istiyorum. Karşımda. Ama herkes bakıyor. <gülüyor> şimdi, Güzelmiş hocam. Evet. Şimdi... E, ay Şimdi içimden geçen... Çürük elmayı ona vermek. Evet. Ama iyi elmayı alıyorum. Herkesin baktığının iyice farkında olarak... ...resimde çekmelerini istiyorum böyle. Evet. <gülüyor> al canım diyorum, al seni çok seviyorum diyor. Yerlerse <gülüyor> ee, işte politikacılara bu öğretiliyor. Anladım hocam. <gülüyor> Şimdi ama e, yani bunu böyle yapmayabilirim. Benim seçimim nerede, niçin öyle bir seçim yapmam lazım? Hı hı. Öyle bir durum olabilir ki ben İşimi kaybetme durumum var. Daha az para kazanma durumum var. Çok sevdiğim insanların saygısını kaybetme durumum var. Çünkü şimdiye kadar benim şöyle bir değerim olduğunu saklamışım onlardan. Anladım. Ve bir seçim yapma durumundayım. Orada düşünüyorum ki şimdi şu an ben onların beklediği şekilde bir seçim yaparak onlarla olan ilişkimde kendimi kurtarırım. Fakat ikinci bir şey giriyor devreye. Aynı da gözüme nasıl bakacağım? Hı -hı. Benim kendimle olan ilişkim ne olacak? Şimdi orada da şu var. Kendimle olan ilişkimi mi daha değerli görüyorum? Yoksa onlarla olan ilişkimi mi daha değerli görüyorum? Hı -hı. Eğer kendimle olan ilişkimi daha değerli görüyorsan ve ben şunu bir felsefe olarak geliştirmişsem bir insan kendisinin yakın dostu olmazsa uzun vadede hiç kimse onun yakın dostu olamaz. Evet. Ondan dolayı diyorum ki ben bunu seçiyorum biliyorum boşunuza gitmeyecek ama ben buyum hı hı. uzun vadede ne olur onu bilmiyoruz Anladım. ama olacak olan şu kendinin dostu olarak bir yolculuk başlar bu yolculuğun sonucunda daha az para kazanabilirsin Doğru. ama bir şey var bu yolculuk senin yolculuğun olur hı. Ya aslında şey boyutu da var tabi bunun ee, ...en nihayetinde neyi istediğini biliyor olmakta çok önemli bir hale geliyor böyle bir durumda. Eğer sen kendinle tanışık değilsen, senin ya benim gerçekten istediğim nedir sorusuna vereceğin cevap net değilse... ...o, o zaman değerlerini yaşamak gibi bir ihtimal de yok. Bence Polat en önemli bir konunun altını çizdim iki Hı -hı. kere... Bir kere yeterdi. 2 kere çizdim. <gülüyor> Fazla olduysa özür Çok denir. güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bir kişinin kendi değerlerinin ne olduğunun farkında olması Aha. ve o konuda netlik kazanması çok önemli bir başarı. Yapılabilir bir şey midir hocam? Yani 40 yaşında ben bugün bu programı dinliyorum. Yapabilir mi? Polat ben 42-45 yaşı arasında bu konunun çok önemli olduğunu fark etmeye başladım. Bu benim damdan düşen psikolog, Biliyorum hayat ya. hikayemi anlatan evet. kitapta. Ve kafamın karışıklığı, içimin çok acı çekmesi, bunalımlarımın arkasında şunu keşfettim. Değerlerim varmış ama ben farkında değilim. Mesela baba olmak benim için önemliymiş. Ama ben bunun yaşadığı bir ortamdan gelmediğim için önemli değilmiş gibi bir tavır içerisinde hareket ettiğim için içim biliyormuş bunu. O bakımdan bir insanın kendi değerlerini keşfetmesi, açıklık getirmesi çok önemli. Bununla ilgili yani her gün gözlem yapması çok güzel olur. Bazı uygulamalar yapabilir. Mesela benim söyleyeceğim şeylerden bir tanesi, şöyle bir şey, hayatında önem verdiği, saygı duyduğu, gerçekten kendisini yakın hissettiği iki tane insan düşünsün. Hmm. Bir de saygı duymadığı, görüşmek istemediği iki tane insan düşünsün ve ondan sonra, ya bu benim saygı duyduğum, sevdiğim insanlarda ne gibi özellikler var, sevmediğim insanlarda ne gibi özellikler var diye şöyle bir yazmaya başlasın. Yavaş yavaş değerler alanına girmeye başlasın. Bu çok iyi fikirmiş hocam ya. Evet. Çok zor da değil yani bu. Evet. Bir de son 3 yılını, 5 yılını, 10 yılını düşünsün. Hakikaten huzur içerisinde hmm. mutlu hissettiği anlar, olaylar kimlerle beraberdi? Onları düşünmeye başlasın... ...çıkmaya başlar. Hı -hı. Çıkmaya başlar. Çıkar diyorsunuz. Evet. Ve bu gözlemleyen bilinç... ...benim Savaşçı kitabında yer evet. almış olduğum... ...gözlemleyen bilinç devreye girince... ...aha, aha, aha... ...hepsi merhaba demeye başlar. Ve... ...şu çok... ...önemli bir şey... ...beynin... ...iç beynin bu amegdalan... ...hipokampus... ...limbik sistem dedikleri bu iç meygin... Duy. ...senin değerlerinin farkında... ...ama kortekste jeton düşmesi çok <gülüyor> uzun oluyor. Ondan dolayı... ...senin zaten var olan... ...kendi değerlerine ters bir şey yaptığın zaman... ...söylediğin zaman içinden böyle bir şey... ...iğne gibi giriyor, Değil böyle. <gülüyor> bu durumda... ...bazıları... olan ...kafayı çekelim diyor. Heh. Bir sigara yetmedi, bir sana daha yapalım diyor. Veya gidelim diyor, bağıralım, çağıralım, edelim ya diyor. Bu öfke başkalarına yönetilmesi lazım. Bazıları da tefekkürü seçiyor. Bir dakika diyor ya. Niye böyle? Bana bir şey söylemeye çalışıyor benim iç dünyam. Çekiyor, başlıyor. Ve ben işte 42-45 yaşlar arasında bağırıp çağırma yerine, başkalarını suçlama yerine tefekküre çekilip gözlem yapmaya başladım. Ve çok şükür. ...kendi yolculuğumu, kendi yaşam öykümü keşfetmeye başladım. Vay be. Peki hocam... E, ...diyelim ki seçim şansı benim. Hatta biraz da somutluyum böyle. Öyle bir durum var ki ben dürüst bir adamım. Dürüstçe bir tavır içerisinde olacağım. Olanı biteni anlatacağım. Ancak bunu anlattığım zaman bir ailenin mutluluğu, sağlığı, dirliği bozulacak... Şimdi böyle bir durumda ne yapacağım ben hocam? Yani bir yandan istiyorum ki insanlar mutlu olsunlar, kendi hayatlarına devam etsinler, bilmem ne yapsınlar. Bir diğer taraftan da e, bildiğim bir şey var ki söylersem bunu sağlamam mümkün olmayacak. Bu da benim dürüst olma ihtiyacımla ters düşüyor. Evet. Şimdi yani ikisi de bir değer değil mi bunların? Kesinlikle. Efendim ben özü sözü doğru biriyim. Yani evet. gerçekleri söylerim. Her yerde, her zaman kim olursa olsun karşısında söylerim. Evet. Demek bir düzey, bir gelişim aşaması. Evet. Bir de şöyle bir adam var. Değerler mekanik değildir. Değerler niyetin gerçekleşmesini sağlar. Hı. Değerler bir araç, değerler bir amaç değil. Dürüstlük eğer kendi başına müthiş bir değerse evet. Hitler son derece saygı duyulacak bir adam. Ne diyorsunuz hocam ya? Evet, son derece tutarlı. <gülüyor> Yapacağım dedi yaptı. Bağırta çağırta yaptı. Sonucu ne olursa olsun dedi. Dünyanın canını okudu ama, canını dürüst... okudu ama yaptı. Dürüsttü güvenebilirdin ona. <gülüyor> Şimdi o zaman... Yani dediğini yaptığı Kesinlikle. için. Yani bu anlamda evet dürüst tabii ki. Dürüst Adam, e, canını okuyacağım dünyanın dedi. Okudu evet, ve tutarlı evet. da hakikaten. Evet. Bir gün öyle bir gün böyle Nefret değil. doluyum dedi. Evet. Şunları şunları şunlar yapacağım dedi. Doğru. Çoluk çocuk yani insan olmalarına bakmadan kaç cana kıydı. Eğer sen değeri sadece bir araç olarak bakıyorsan hmm. değersiz değildi. dürüsttü tutarlıydı. Sözünün de eriydi. O zaman şöyle bir duruma geldik biz. Niyetin ne? Hmm. Benim niyetim o ailenin Aynen. mutlu olmasını, gelişmesini, bir arada kalmasını sağlamaksa benim bir insan kardeşim insan olmanın bir parçası olarak bir hata yapmışsa rangırlumdur gidip onu herkese teşhir etmek değil. Ben bir adım ötede onunla dans edeceğim. Esas mutluluk, huzur, gelişim değerine sadık kalarak aracımı seçeceğim. Hedefim o çünkü. O bakımdan şurada görünen bir değere bağlı kalmaktansa daha niyetin gerektirdiği daha üst düzeyde bir değere bağlı kalmak çok önemli. Peki hocam şimdi bu söylediğinizi ben anlıyorum ama... ...bunu çok rahat şöyle de yorumlayabilirim. E ya bazen o zaman kendi mutluluğum için de yalan söyleyebilirim. Ne var? Evet... Kendi mutluluğun için yalan söylerken... Söylerim. Yani ufak tefek üç kağıtlar da yapabilirim. Hatta yani yeterince mutlu oluyorsam çok büyükleri de olabilir. Yani Orhan abimizin dediği gibi <gülüyor> hatasız kol olmaz. Ben de bunu matam. Biraz da yalan söyleyeyim falan gibi. Olabilir olabilirim. hocam. Şimdi bu evet. evet bir ailenin mutluluğu için, birilerinin geleceği için, bilmem ne için. Ya ben dürüst bir insanım ama bu, bu seferlik ne yapalım hadi bunu böyle yapalım dediğin zaman, bu kapıdan bir kere geçtiğin zaman tekrar tekrar geçmeye bir imkan olmaz mı hocam? Polat, olabilir ama şu da var. Bence zaten insanoğlu bunu yapıyor. <gülüyor> tamam mı? Sadece yapmaya devam edenler var, bir de şunlar Anladım. var. Ben yaptım. Anladım öyle. Ve dediğim gibi çocuklarımı dört yıl Amerika'da bıraktım, Türkiye'ye geldim. Ama... Böyle yaptığını, yani kendi mutluluğum için... ...diyerek yaptım evet. ama... ...böyle yaptığın zaman şöyle bir bakıyorsun içine. İçinde... ...başka bir şey var. Bir out keşfediyorsun. Diyorsun ki... Ee, ...ya... ...tamam. Ya, ama peki onlara ne oldu? Olmadı diyor. Sen gerçekten onları seviyor musun? Mesela... ...düşünüyorsun. Şimdi... ...o zaman ikinci bir kere... ...diyorsun ki bana bak... Mutlu olacağını sanıyorsun ama mutlu olamazsın. Anladım. Çünkü bu yaşam yolculuğunda sen onlarla birlikte bir öykü oluşturuyorsun. Bu öykü sadece senin var olduğun bir yaşam öyküsü değil. Onlarla berabersin. Onlar senin ciğerin, kalbin, yüreğin ve onlara acı verdiğini gördüğün zaman diyorsun ki bir daha yapmayacağım. Yapmayacağım. Bencillik kötü diyorsun. Şimdi ve şu anı düşünerek yaptığın bir şey. Ama uzun vadeli düşündüğün zaman yapmayacağım diyorsun. İşte olgunlaşma süreci bu oluyor. Yaşam öykü yavaş yavaş genişlemeye başlıyor. Ve sadece senin ailenin çocuklarını değil, mahallenin çocuklarını almaya başlıyor. Sadece senin ülkenin çocuklarını değil, sadece Ülken din çocukları. kardeşlerini değil, ...bütün insanları, sadece bütün insanları... ...çocukları değil, kuşları, böcekleri... ...arıları da almaya başlıyor. Rahmetlik babam... ...inek mü... ...derdi. <gülüyor> Dönerdi. Susadın mı kızım? Sarı kızım. Şimdi su getiriyorum derdi. <gülüyor> Allah rahmet eylesin. Allah rahmet Ve bunu eylesin. böyle severek söylerdi. Hakikaten böyle... ...konuşa konuşa su evet. götürürdü ona. Şimdi... İşte buradaki yaşam öyküsünün o ineği kapsaması, o ilişkisi, i̇şte orada yavaş yavaş biz değerlerine doğru gittiğimizi görüyoruz. Peki hocam, yani birkaç vatandaş da sordu, onu ben de sormak istiyordum bugün. Aile midir bunun öğrenileceği yer hocam? Bu değerlerin insanlara öğretildiği ya da öğretmek doğru mudur bilmiyorum, verildiği, ne bileyim yaşadığı yer. Çocuk nasıl öğreniyor mesela bunu hocam? Bu, bu yeniden e, gerçekten önemli bir şeyin altını çiziyorsun ve teşekkür ederim sana. Şimdi aile olarak baktığımda değerler konusunda üç ihtimal görüyorum. Hı hı. Bir aile yaşattığı değerlerin farkında değil. Tamam. O nedenle gayet masumane bir şekilde çocuk sıra girmeden gidip hemen başına bir şeyler alıp geldiği zaman aferin lan gördün mü açık göz işte. Ya yani girip bekleyeceksin böyle sabah sala sırada gidiver hemen al gel dediğinde bir değer yaşattığının farkında diye. Doğru. Yani ondan sonra da hocam biz niye böyle böyle herkes ala ver ala ver fıçıatı da böyle açsın böyle, böyle böyle böyle aynı kişi şikayet eder. Bir... Birinci durum bu. Aile yaşattığı değerlerin farkında değil. Ondan dolayı çocuk da öğrendiği değerlerin farkında olmaz. Tamam. İki, aile değerlerin farkında ama değerleri belletir. Hmm. Belletir. Yani bana bak lan şudur, şudur, şudur. Budur, böyledir. Bak, bak böyle, böyle, böyle. Ama ezberletiyor neredeyse. Evet, mesela rahmet eylesin yengem. Ee, ...çocuğun bir şeker aldığını görünce... ...ağzını burnunu kanatacak şekilde dövmüş. Aha. Ve çocuk da... Ee, ...çok kötü bir şey annem yine döver diye... E, ...sormadan bir şey almamayı öğrenmiş. Aslında bu fikrin sahibi sensin. Ee, konuşurken bunu bana veren <gülüyor> sensin. O bakımdan altını çizerek söylüyorum. Bir de... ...aile... ...ailede yaşayan değerlerin farkında... ...o değerleri sohbet içinde anlatır. Hı hı. Seçme şansı verir mi hocam anlatırken? Onunla sohbet içerisinde verir ve hatta çocuğu seçimlerinden dolayı bazı musibetler yaşamasına da izin verir. Nasıl olur hocam bu? Bu, bu çok önemli bir şey. Çünkü ben bu değerler konusunda en çok burada sıkıntı duyuyorum böyle. Ya aile seçip yaşadığı değerlerin çocuğa geçişinde ısrarcı ve teşvik eden noktasında olduğu zaman e çocuk seçiyor mu diye düşünüyorum o zaman. Yani o, o zaman sanki ben böyle biraz en yumuşak haliyle bile yapsam. Yani ağzını burnunu kırmadan da yapsam bunu. Şeker alıp almama konusuyla ilgili bir seçenek şansı vermiyorsam sanki ben zorluyormuşum gibi geliyor. Evet. İki tane temel faktör var annenin babanın farkında olması gereken. Bir, çocuk annenin babanın ...değer verdiği bir insan olmak için... ...çok çabalar... Gözün içine doğru şimdi. Ve aferin alabilmek çok Doğrudur önemli. Şimdi bu çok önemli. Ondan dolayı... ...bu yaptığım doğru mu diye böyle bir bakışı vardır. Aha. Böyle bir şey vardır. Bir. İkincisi... ...fıtrat dediğimiz olay... E, ...bu işte... E, ...yani... ...İngilizce'deki firmware dedikleri... ...bilgisayarı yaparken... Dönürü. Efendim? Gömülü yazılım. Gömülü ama. yazılım evet. Ee, çocuk öyle bir şekilde doğuyor ki beyni, insan beyni dediğim gibi bu limbik sistem içerisinde iç beyinde hakikaten gömülü beyne de gömülü tutarlı olmadığı zaman ve uzun vadede kendisini yalnız bırakacak şeyler yaptığı zaman içinde bir sıkıntı oluşuyor. Hı hı. Ama bunu dinleyebilecek zamanı bulur mu, bulamaz mı? İşte sohbet onu veriyor. Hmm. Mesela e, diyelim ki acı veren bir şey yaptı karşıdakine. Tamam. E, şimdi orada başlatılacak bir sohbet. Yani sen güçlü olduğundan dolayı karşıdakine acı veriyorsun. Peki senden daha güçlü birisi sana acı verse başlamaz. ...empati kavramını... getirik geliştirmesi bakımından böyle. Ee, yani güçlü olan... ...her istediğini yapabilir mi... ...sohbet içerisinde? Ee, birisi gelse benden daha güçlü... ...senden daha güçlü... ...senin kulağını kırsa çekse... ...parmağını kırsa... ...şeklinde. Şimdi bunlar basit sohbetler... ...gibi geliyor ama çocuk için son derecede önemli. Ve... ...burada... ...aşırı bir örnek verdim. Ama bence senin... ...benimle paylaştığım bir örnek vardı yani... ...çocuk top oynamak istiyor. Evet. Sahada. Aha. Poyraz en küçük. Aha. Öbürleri bir buçuk, iki yaş yük, büyük. Evet hocam. Top oynuyor ve topu vermiyorlar. O evet yani orada ya bir seçim vardı o. Şimdi sah sahaya gidip top oynayacağız diye. Biz oynarken... İki baba daha geldi yanlarında çocuklarıyla birlikte ve dediler ki hadi birlikte oynayalım. Tamam oynayalım. İşte üç tane çocuk, üç tane baba takım olalım. Biz babalar ayrı bir takım, çocuklar ayrı bir takım. Fakat gelen çocuklardan biri 8 yaşında bir tanesi 7-7,5 falan. Yani her ikisi de Poyraz'dan büyük ve her ikisi de belliler ki daha alışkınlar sahada top oynamaya. Ee, biz oynamaya başladık. Çok hoşuna gittip boyrazın önce. Yani of ne güzel. Şimdi oyun oynayacağız. Babamla birlikte oynuyoruz. Başkaları da var falan. Ancak diğer çocuklar da kendilerini göstermek ve kendileri oynamak istiyorlar. Benim oğlan şimdi bir böyle koşuyor, bir böyle koşuyor, bir böyle koşuyor ama hiç topu vermediler çocuğa. Şimdi önce bir böyle bu böyle yani olur mu devam et falan. En sonunda dedim ya baba dedi bana hiç topu vermiyorlar dedi. Tamam mı? Ve görüyorum ama Ağladı ağlayacak düştü durum. Yanına geldim dedim ki bak babacım dedim şimdi yapılabilecek iki tane şey var. Bir tanesi koşmaya devam edebiliriz. Çünkü abiler dedim kendilerinin kendileri oynamak istiyorlar. Yani birbirlerine de vermiyorlar. Herkes gidip kaleye bir şut çekmek istiyor. Yeterince dedim koşarsak belki, yeterince burada zaman geçirirsek sana da topu verebilirler. Belki de onlara da vermemişlerdir 5-5,5 beş, beş yaşında. Şimdi topu alabildiği, yapabildiği için yapmak istiyor. Bu dedim seçeneklerden biri. Biz devam edebiliriz böyle oynamaya. Bir diğer seçenekse kenara çekilebiliriz ve oturup maçı izleyebiliriz. Ama dedim sen karar vereceksin yani. Şimdi benim gönlümden geçen baba olarak onu söyleyeyim. Eee... ''Koşturalım baba, belki bize verirler'' kısmıydı. Yani çocuğumdan bunu bekliyorum aslında, işte dirayetli, peşinden koşturacak bilmem ne. Ama o dedi ki ''Yok baba, biz oturup maçı seyredelim o zaman.'' dedi. Ve oturduğumuz süre boyunca da bu konuyu konuştu benimle. Yani öyle mi oldu, böyle mi oldu, niye bana vermiyorlar topu, e onlar büyük diyor, niye benimle paylaşmıyorlar diyor. Şimdi abi değil mi onlar diyor, yani hani abi ise paylaşması lazım <gülüyor> Evet 10-11 yaşında bir abi paylaşır ama 7-8 yaşında kendini yeni gösteren bir abi paylaşmak istemiyor. Evet. Vurmak istiyor topa, güzel yapıyor babası orada, evet. kendini göstermek istiyor. Evet. De, bu bir öğrenme alanıydı bizim için. Evet, evet. evet. ve seçim verdin değil evet, mi? Evet seçim tabii ki canım. O yani... ve, ve o seçim üzerine konuşabilme imkanı o zaman da oldu, daha sonra da olacak. Aynen öyle ve zaten geliyor hocam. Yani e, herhangi bir konuyla ilgili böyle bir imkan verdiğiniz zaman o sohbet orada bitmiş gibi oluyor. Ama iki gün sonra tekrar geliyor bu sefer. Yeni bir şeyle geliyor. Diyor ki o gün öyle demiştin ya diyor. E peki böyle böyle böyle niye olmadı diyor Hı -hı. bu sefer. Şimdi e, bu seçimlerin olduğunun ve bu seçimlerinin Hı -hı. E, korkudan dolayı değil. Kendi algılamasından ha. dolayı kendisinin yapması gerektiğinin farkında olmak çok önemli. Çünkü... Bunu yapabilen ancak insan Başka Hı -hı. hiçbir yaratıkta Bu tip değerlere bağlı seçimler yapmak mümkün değil Şimdi Polat e, Belki daha önceden anlatmışımdır ama izin ver yeniden anlatmak tabii istiyorum Tabii tabii, tabi e, hocam Taksiden iniyorum e, 17.5 lira yazdı Adama Hı -hı. 20 lira verdi Bana 5 lira geri verdi Dedim taksimetre 17.5 yazıyor Bozum yok abi dedi Kalsın dedim acelem var böyle Hı -hı. Bana. Yok abi dedi Biraz adam bozuldu. Dikkatimi de çekti yani. Kalsın kalsın al dedi. Ee, kalsın kardeşim dedim. O zaman helal et dedi. Hı. Şimdi tamam helal olsun dedim. Onu da kabul etmedi. Dedi ki gönülden helal et dedi. Şimdi orada bende jeton düştü. O zamana kadar alışkanlık rutin devam ediyor. Hı. Bunun bir değer meselesi olduğunu o zaman anladım. Tüylerim diken diken oldu. Durdum. Kusura bakma dedim. Acelem vardı. helalle hoş olsun. Lütfen kabul et dedim. Sağ ol dedi. Gitti. Ve birdenbire ya dedim bu toplumun bir de bu yönü var. Var hakikaten var. Şimdi bu toplumda o 5 liraya takladıp gidecek çok insan var. Var tabii ki. Ama Yok abi almam diyen de var evet, yani. 2,5 evet. lira sen fazladan al ben hakkım da evet. Yani çocuğumun gıdadan haram geçmeyecek. Helal olmayan para istemiyorum ben Hı -hı. diyecek insan da var. Şimdi buradaki seçimi görüyorsun değil mi? Yani burada bir tercih var. Bu adam bu para yerine bir şeyi tercih etti. Bu adam tutarlı olmayı, evet. inançlarıyla tutarlı olmayı Yaşam öyküsünde kendisine bakarken hakikaten onurlu, haysiyetli ve doğruyu yapan bir insan olmayı tercih etti. Bu çok önemli. İnsanın kendisini hesaba almadan yaptığı seçimler değerlerle ilgili. Ya korkuyla ilgili ya menfaatle ilgili. Şey Ama mutlaka kendisine hesaba aldığı zaman. Değerlerle ilgili bir şey yapacağım. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani eğer sen kendini hesaba alıyorsan o anda, buna ben ne derim, yarın rahat eder miyim, on yıl sonra ben bu karardan memnun olur muyum diye düşünüyorsan ve böyle karar veriyorsan diyorsunuz ki, o zaman sen değerlerle karar veriyorsun diyoruz. Evet, kendi değerlerinle karar veriyorsun. İşte bence toplumun değerlerle ilgili kazanması gereken bilinçte budur diye düşünüyorum. Bağımsızınıza sağlık da. hocam. Kısa bir ara verelim. verelim hocam. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu'yla İnsan insan insana programı devam edecek. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu'yla İnsan insan insana programı devam ediyor. <gülüyor> O değerler konusunda konuşmak benim için önemli. Ve değerler konusunda konuşurken... ...ben seminerlerimde sık sık bir öykü anlatıyorum. Evet, evet. Şimdi burada seninle konuşuyorum. O anlattığım öyküyü senin anlatmanı istiyorum. Çünkü <gülüyor> Selim Doğru, senin deden evet, evet, evet. ve... Allah rahmet eylesin. Allah öyle. rahmet eylesin, ruhu şad olsun. Çok önemli bir öykü. Senden rica edeceğim onu paylaşmanı. Ya hocam ben de bunu babamdan dinledim yani... Dedem hayattayken ben o kadar uzun süre geçiremedim onunla, ondan dinleyemedim, babamdan dinlediğim bir öykü bu. Ee, babamlar çiftçi bir aile hocam ve öyle zengin bir çiftçi ailesi de değiller. Yani çocuk çok, gelir düşük, dolayısıyla ucu ucuna döndükleri bir hayatları var ve bu hayatın içerisinde de işlevsiz hiçbir şey yok. Yani. Köpek bile beslemiyorlar çünkü köpeğin getireceği korumayla ilgili bir beklentileri yok. Köpeğe bir ekmek vermek bilmem ne yapmak o yüzden işlerine gelmiyor ama kaçınılmaz olarak çiftçi ailesi işte iki tane inekleri var, bir tane eşekleri var. Eşek yük taşıyor, sürekli aileye hizmet ediyor ve gel zaman git zaman babamların eşeği kör oluyor hocam. Yani yaşlanıyor ve sağa sola çarpmaya, yükü devirmeye falan başlayınca da ee, amcalarım da büyük o zaman yani babamlar çok kardeş oldukları için büyük amcamla babamın arasında 20-25 seneye yakın yaş farkı var ee, onlar da diyorlar ki ya baba bu, bu hayvan yemeye içmeye devam ediyor ama işimize yaramıyor biz yeni bir eşek alalım bunu da doğaya bırakalım o, o dönem öyle yapılırmış hocam yani hmm. bir hayvan yaşlandığı zaman bunu dağa götürürlermiş bırakırlarmış ondan sonra kurtlar çakallar onlar bunlar hallederlermiş bu işi ...siz de yeni hayvanla hayatınıza devam edermişsiniz. Amcalarım böyle deyince... ...dedem demiş ki... ...ya bunu bir düşünelim demiş. Gitmiş neyse... ...bütün gece oturmuş, düşünmüş, taşınmış... ...ertesi sabah gelmiş demiş ki... ...ya çıkın demiş gelin hadi. Babam anlatıyor hepimizi diyor, topladı diyor... ...evin ablusuna diyor eşeği de getirin demiş. Eşek de gelmiş dedem demiş ki... ...ya bakın demiş şimdi bu eşek... ...on küsür senedir bize hizmet ediyor. Her birinizin demiş kemiğinin üstündeki et de... Bu eşeğin hakkı var. Bugün itibariyle demiş, bu eşeği emekli ediyoruz. Bundan sonra ahırda yatacak, çalışıyormuş gibi de yemeğini vermeye devam edeceğiz. Hiç kimse demiş köreşeye dokunmayacak. Hakikaten de o köreşe iki sene boyunca ahırda kalmış hocam, 2 sene boyunca aile bunu beslemeye devam etmiş, kendileri için çok değerli olan o malzemeyi, o imkanı onunla paylaşmışlar ve babam şey diyor, bir gün öldü diyor tabii ki diyor köreşe. Normalde diyor bir çukur açılır atılır çekilir gidilir diyor en fazla dedem demiş ki gidin bunu adam gibi göbün demiş hiçbir köpek köpek falan açmasın bunu demiş ve babam şey diyor şimdi bile diyor gitsem diyor yerini bulurum diyor nerede olduğunu bilirim diyor bizim köre şey nerede gömüldüğünü bilirim diyor benim dedem böyle bir şey yapmış hocam zamanında yani evet ve bana öyle geliyor ki bu öykü. İşte benim ülkemin, benim kültürümün... ...zenginliği. Ben bunu... ...Amerika'da anlatırım, üniversitede anlatırım... ...anaokulunda da anlatırım... E, ...profesörler kurulunda da anlatırım... ...dünyanın her yerinde... ...ve bundan dolayı hiçbir zaman utanmam. <gülüyor> Bu bir zenginlik... ...ve ne mutlu ki... ...Poyraz'ın, senin oğlunun... Evet, evet. ...böyle bir büyük dedesi var... ...ve sizin ailenizin... ...mitolojisi, müthiş doğru, güzel doğru. bir şey. Nedir burada, hangi değer... Hakaniyet, hakaniyet, hangi can olursa olsun hakaniyet ve bir toplum eğer hakaniyet konusunda bu kadar duyarlı olursa uzun vadede eninde sonunda mutlaka aydınlık bir toplum olur. İşte değerlerin gücü burada polat. Ondan dolayı bizim değerler bilinci nedir? Nasıldır? Hangi değerler bize gidiliyor? Şimdi şu anı mı düşünüyoruz? Biz değerleri dediğimizde neyi kastediyoruz? İyi bilmemiz lazım. Kesinlikle senin doğru için, deden için bir biz vardı. Orada. Var. Var hocam. Yani herkesin yaptığından farklı bir şey yapılıyor. Yani müessese belli götürürsün, ormana bırakırsın. Evet. Orası halleder. Evet. Ve o biz hakkaniyeti kapsayan bütün canlıları İçine olan, evet. Aynen öyle öyle. Evet. Polat'cığım. Hocam ben teşekkür ederim ya. Evet. Değerli izleyenler. Önümüzdeki hafta başka bir konuda birlikte olmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.